Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel âkıbetül müteqin. Es-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbis şahli sadri ve esirli emri vahlülü gudeten millisani yefkahu kavli rabbi qadati tenimdenun ki ve allemteni min Evet arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum hepinize inşallah bu eğitim öğretim yılının e, hepimiz için eğitim camiamız için e, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, zannediyorum e, birçok arkadaşımızla beraber e, geçtiğimiz dönem ders yaptık yanılıyor muyum? Evet evet arkadaşlar <gülüyor> öyleyse e, e, ders metodolojisi hakkında çok fazla e, konuşmaya gerek yok. E, bu bir e, e, lecture dersi. Dolayısıyla da inşallah e, bu saatlerde e, dersi beraber işleyeceğiz. Allah izin verirse e, elinizdeki e, yardımcı ders kitaplarından sizler de e, takip edebileceksiniz. Ekranda da görüyorsunuz. E, Sağ olsun Zafer Bey koydu ilk dersimizin notları. Bunlar Nurettin Hocamız tarafından hazırlandı. Şu şekilde de Müslüman Türk Devletleri şeklinde de arkadaşlar kitap haline getirildi. Eğer arzu ederseniz bundan da temin edebilirsiniz. Bundan bin unsasını katip tip bıraktım İstanbul İlahiyatın yan tarafında biliyorsunuz. Oradan temin edebilirsiniz veya PDF olarak sizde de vardır. Siz, size ikinci bir kitap daha tavsiye edebilirim: İlk Müslüman Türk Devletleri. Bu da Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından açık öğretim öğrencileri için hazırlanmış. Profesör Abdülkerim Özaydın, doktor İlyas Kamalov, doçent doktor Ömer Soner Hunkan ve Profesör doktor Salim Cöhre tarafından hazırlanmış bir kitap. Bu da internette pdf olarak mevcut. Bunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bunda biraz daha böyle harita destekli resimler falan da var. Konuyu iyi anlamak açısından... Ee, ...buna da müracaat edebilirsiniz. Üçüncü bir kitap olarak e, e, Hakkı Yıldız'ın e, Dursun Yıldız'ın e, hazırlamış olduğu işte Türkler ve İslamiyet e, kitabı var. O da yine katip e, fotokopide mevcut, oradan pdf olarak veyahut da e, matbu olarak e, temin edebilirsiniz. Aşağı yukarı bu üç e, kitap yeterli. Yani aslında bir kitap da yeterli. Normalde ekranda görmüş olduğunuz ders notları sizin için bu İslam tarihi iki dersi için yeterlidir arkadaşlar. Fakat kendinizi geliştirmek, farklı kaynaklardan beslenmek, bilgi ve ufuk dağarcığınızı genişletmek istiyorsanız şayet bahsetmiş olduğum kaynak eserleri temin edip okuyabilirsiniz. Arzu edenler için. E, İngilizce kaynaklar da bu anlamda önere, önerebilirim. E, fakat yani sınav için e, bu dersten başarılı olabilmeniz için e, bu notlar e, yeterlidir. Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Evet, Adem Apak hocanın da e, kitabını hararetle tavsiye ederim arkadaşlar. E, burada da varsa göstereyim size fakat arkadaşlar ee... şimdi Adem apa kocanın ee, derse girmek isteyenler girebilir arkadaşlar Evet İnşallah arkadaşlar tabi derste anlattıklarımıza da dikkat ederseniz memnun olurum. Allah'ın izniyle bu dersten kimse kalmamalı. Herkes geçmeli. Herkes yüksek notlarla geçmeli. Yani bizim derdimiz burada sizi geçirmek ya da bırakmak değil. Bu bulunduğumuz zaman zarfı içerisinde bilgi... Tatilinde bulunmak tecrübelerimizi paylaşarak inşallah sizin artık mezuniyetiniz yaklaşıyor. Bundan sonrası için size bir ufuk çizebilmek bizim için daha önemli. Bunu ifade edeyim inşallah. Bu konuda bize düşen herhangi bir şey varsa mutlaka haber verirsiniz inşallah. Sizler şimdi dördüncü sınıftasınız yanılmıyorsam değil mi? Artık mezun olacaksınız bu son seneniz son döneminiz değil mi? Evet. Tamam arkadaşlar. Artık yani işin kolay kısmını bitiriyorsunuz. İnşallah bundan sonrası önemli. Kiminiz e, artık akademisyen olacak. Kiminiz e, uzun yıllardır e, beklettiği ama hayalini kurduğu e, mesleklere kavuşacak. İnşallah Cenab-ı Hak yolunuzu açık eylesin. E, dönem süresince de sonrasında da inşallah bu konuda fikir tatisinde bulunuruz beraber. E, konuşuruz inşallah. Şimdi Adem Apak Hoca'nın kitapları mufassaldır, detaylıdır. Fakat son cildi Abbasiler dönemiyle alakalı. Yani bizim İslam tarihi iki döneminde şüphesiz Selçuklular var ama diğer bazı hususlar maalesef Adem Hoca'nın kitabında yok arkadaşlar. Ee, o yüzden e, oradan istifade edebilirsiniz ama e, Adem Hoca'ya hatta ben hocam 5. cildi e, ne zaman e, kalemi alacaksınız falan dedim. Şu anda ya hocam vakit yok bu iş için dedi. E, ama başka projeler olduğunu söyledi. Şimdi evet hocanın kitabı ayrıntılı. Evet. Hocanın kitabı ayrıntılı. Biz ilgili bölümleri bu konuda kendisine istifade edebiliriz. Ee, ama netice itibariyle bahsetmiş olduğum gibi e, hocanın yani Nurettin hocaların İlyas ile beraber hazırlamış olduğu notlar 7 şer ünite şu an için yeterlidir. Ee, tekrar edelim Anadolu Üniversitesi'nin e, notları da e, varsa elinizin altında bulunsa iyi olur. Arkadaşlar malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz dönemde e, İslam tarihini Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bu dünyadaki dünyadan irtihallerinden itibaren Hulefai Raşidin ile başlatmış. Ardından dört e, halife dönemi ve Emeviler ve ardından da Abbasilere kadar getirmiştik. Abbasilerin hatta Mısır'daki e, kolunun e, yıkılmasıyla birlikte dersimizi hitama erdirmiş idik. Şimdi, İslam tarihi iki aslında bir anlamda Türk tarihi denebilir. Yani Müslüman Türk devletlerinin tarihi denebilir. Çünkü ondan sonra, yani Abbasilerin devrinden sonra artık Türklerin İslam dünyasında Müslüman bir millet olarak yavaş yavaş tarih sahnesine çıktıklarını söyleyebiliriz. Ve onların kurmuş oldukları irili ufaklı, farklı Mekan ve coğrafyalarda kurmuş oldukları devletler, imparatorluklar ve zamanının süper gücü haline gelen büyük devletler tarihi ikinci İslam tarihi 2'nin konusunu oluşturuyor. Şimdi vaktimiz nasıl müsaade edecek bilemiyorum fakat kuvvetle muhtemel Osmanlı tarihi, ee, ne de girebiliriz. Bu arada siz Osmanlı tarihi dersi alacak mısınız bu dönem veya önümüzdeki dönem? Hiç öyle bir e, dersiniz var mı? tamda? Yok. O zaman Osmanlı tarihine mutlaka girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Osmanlı tarihi İslam tarihinin mütemmim bir cüzudur. Çok önemli bir e, kesididir. Dolayısıyla Şimdi ben ilahiyat örgün eğitimde bu dersi İngilizce olarak da veriyorum. Ama onların Osmanlı tarihi dersinin seçme imkanları olacak. Dolayısıyla yani Osmanlı tarihi seçmeli bir ders değil normal ders olarak da var. Dolayısıyla da o sizde olmadığı için biz onu inşallah burada yapmaya çalışalım. Yani Gaznelileri Efendim söyleyeyim Karahanlıları işlerken Allah izin verirse inşallah Osmanlı e, tarihine de girelim. E, Anadolu Selçukluların akabinde ve Osmanlı tarihiyle ilgili e, şöyle çok e, hızlı e, ama yoğun bir e, ders yapalım inşallah. Sizlerden en az bir iki üç dersi Osmanlı tarihine e, hasredelim diye düşünüyorum. Allah izin verirse inşallah. Evet demek ki e, İslam tarihi iki e, Ders aslında bir anlamda Müslüman Türk devletlerinin tarihi ve Abbasilerin, ee, Abbasilerin ardından hemen ee, oraya gelelim inşallah tavsiye edecek kaynak çok fazla. Yani Osmanlı tarihi ile alakalı. E, size ben bir biyografya listeleri de gönderirim. E, elimin altında hazır var. Osmanlı tarihi e, kaynak itibariyle. Benim kütüphanemdeki en zengin köşeyi oluşturan hem elektronik anlamda hem de matbu anlamda kısmı oluşturuyor. Dolayısıyla o konuda endişeniz olmasın. Allah izin verirse inşallah Osmanlı tarihiyle alakalı sizi en az bir birkaç yıl meşgul edecek kadar kaynak temin ederiz. Allah izin verirse inşallah. Şimdi Türklerin İslamlaşma serüveni. Ee, yine bu konu içerisinde işleyeceğimiz hususlardan Karahanlar çok önemli bir e, İslam devleti, Türk devleti, e, Gazneliler, e, Gazneli e, sultanlar, ve onların işte siyasi tarihi, e, entelektüel tarihi, e, İslam dünyasına yapmış oldukları katkılar e, çok önemli. Allah izin verirse bunları inşallah işleyeceğiz. Tabi ardından Büyük Selçuklu Devleti gelecek. Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu coğrafyasında ve civar coğrafyadaki siyasi serencamı neydi, nasıl oldu, mimaride, efendim, sülim, kültür, sanat ve edebiyatta, genel İslam medeniyet tarihinde Selçukluların, Büyük Selçukluların geri neydi? Bu e, sorunun önemli sorunun cevabını birlikte aramaya çalışacağız. Ve ardından tabii ki Anadolu Selçuklu devleti e, gelecek. Onları da e, işleyeceğiz. E, Fetret devri ve beylikler dönemi e, diyebileceğimiz Osmanlı ile Anadolu Selçuklular arasındaki o zaman dilimine de inşallah değineceğiz ama daha çok tabii ki önemine binaen. Ee, Osmanlı Devleti'ni hemen e, geçeceğiz. Osmanlı Devleti'yle alakalı birçok temel soruyu işte e, periodization dediğimiz Osmanlı Devleti'nin işte dönemselleştirilmesi ben tutalım. Efendime söyleyeyim e, Osmanlı'nın siyasi, ekonomik e, sosyo-kültürel tarihini, belki müesseselerini, Efendime söyleyeyim Osmanlı siyasasının aklını e, inşallah okumaya e, çalışacağız. E, çünkü bugün ee, karşılaştığımız Türkiye coğrafyasında bu zaman diliminde karşılaştığımız birçok sorunun sorunun, soru ve sorunun temelinde Osmanlı'nın e, Osmanlı'dan bu yene devam ede gelen bazı kökleşmiş, kemikleşmiş sorunların yattığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Evet Osmanlı'nın bazı meseleleri hakkında değişik yorumlar olabilir arkadaşlar. Ee, yalnız e, şunu söyleyeyim. Bu da aslında bizim yani sadece Osmanlı tarihiyle alakalı değil de genel İslam tarihiyle alakalı olarak e, metodolojimizle çok yakından ilgili bir problem. Yani e, Cumhuriyet tarihçiliği İslam tarihi başta olmak üzere Osmanlı tarihine çok selektif bir şekilde yaklaşmıştır. Yani e, selektif bir yaklaşımdan kastım şudur. Sefername ve gazanameleri, yani Osmanlı'nın başarılarını yer yer yüceltmiş ama yine Türkiye'nin veya Osmanlı'nın geri kalmışlığının sebebi olarak da yine Osmanlı'nın bazı kurum ve kesimlerini sebep olarak göstermiştir. Tabii bunun anlaşılabilir sebepleri vardır. Dolayısıyla bizim Müslüman dünya olarak bugün aslında takılmamız gereken tavır bilimde rasyonelliktir. Ve işte hep insanların diline pelesenk ettiği işte what really happened, gerçekte ne oldu e, sorusunu sormak e, hatasıyla sevabıyla e, gerek Osmanlı'daki gerek Selçuklu'daki tarih sosyolojisini e, zamanın dinamiklerini çok iyi tahlil etmek, çok iyi tespit etmek ve e, geriye dönülük olarak e, doğru projeksiyonlar yapmamız gerekiyor. Yani anokrinizmden uzak bugünün değer yargılarıyla geçmişi değerlendirmek hatasına düşmeden istediğimiz incelediğimiz zaman diliminin tarihsel birimin genel şartları içerisinde bir konteks içerisinde onları değerlendirmek ve netice itibariyle oldukları şekilde ama yalnızca ve yalnızca gerçeği ortaya çıkartmak amacıyla, tarihçilik yapmamız gerekir. Tarihçinin asıl görevi budur. Dolayısıyla arkadaşlar bu sadece Osmanlı maalesef işte Türkiye'deki piyasa malzemesi haline geldi bu konu. İşte dizilerin konusu oldu. Burada tabi kasıtlı ardında başka sebepler yattığını bildiğimiz bazı çalışmalar var. Dolayısıyla da Türkiye'de Osmanlı alehtarlığı denince akla belli kesimler gelir. Onları burada İsmeni zikretmem doğru olmaz. E, fakat netice itibariyle bizim e, herhangi bir e, üstünlük kompleksine ya da aşağılık kompleksine kapılmadan doğruyu olduğu gibi anlamaya ve Osmanlı'yı ve diğer İslam tarihin dönemlerini anlamlandırmaya çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Keşke sizin de bir Osmanlı tarihi dersiniz olsaydı. Ben şahsen İlahi Fakültesi'nde Osmanlı tarihinin İslam tarihi e, içerisinde değil de müstakil Bağımsız bir ders olarak okutulması taraftarıyım. E, çünkü e, Osmanlı biz bu coğrafyada yaşıyoruz. E, Osmanlı'nın devamıyız. E, dolayısıyla da e, Osmanlı tarihi de İslam tarihinin önemli bir cüz'ü. E, fakat e, bu İslam tarihi içerisinde değil de... E, ...müstakil bir ders olarak çok daha detaylı bir şekilde... ...14 hafta boyunca Osmanlı'yı, kurumlarını... E, Efendime söyleyeyim e, siyasetini e, dış ülkelerle olan münasebetlerini e, incelememiz gerekiyor. Yani bunu ben teklif olarak da ileteceğim inşallah Allah izin verirse. Maalesef İslam tarihi denince arkadaşlar e, İran fakültelerinde e, erken dönem İslam tarihi akla geliyor e, Osmanlı tarihi e, İslam tarihi e, altında değerlendirilmesine rağmen e, çok fazla e, erken dönem İslam tarihçiliği, tarihçiliğine verilen önem kadar kendisine önem atfedilmiyor. Bunun doğru olmadığını e, düşünüyorum. Yani Reddi de miras devri geçti arkadaşlar. Elhamdülillah o dönemleri atlattı Türkiye. E, fakat e, yine de şu anda e, Osmanlı tarihine gereken ağırlığın, gereken önemin verildiğini maalesef söyleyemiyorum. E, ama inşallah önümüzdeki zaman diliminde e, eğer teklif kabul edilirse Osmanlı Tarihi'nin tamda özellikle yani örgün eğitimde var Osmanlı Tarihi dersi İltam'da da mutlaka Osmanlı Tarihi'nin müstakil bir ders olarak okutulmasını teklif edeceğiz inşallah. E, takdir tabii ki büyüklerimizindir hocalarımızındır. Evet. İnşallah arkadaşlar. Şimdi demek ki ana hatlarıyla arkadaşlar bu 14 hafta boyunca bizim ee, işleyeceğimiz konular genel e, Müslüman Türk tarihi olacak. Ve burada e, dediğim gibi sıralaması itibariyle e, bugünden itibaren başlayacağız. İşte cahiliye döneminde e, Türk olgusu, Türk kavramı neydi? Ondan sonra işte Hz. Peygamber e, ve hadislerinde Türkler, sonra Efendimiz Selim Hülefa-i Raşidin döneminde Türkler, ardından Emeviler döneminde Türkler, Abbasiler döneminde Türkler ve ondan sonra da e, Türklerin İslamlaşma serüvenine geçeceğiz. Bugün e, cahiliye dönemindeki e, Türk algısı e, nedir? Efendim, mesela, oradan başlayacağız. E, ve Türklerin İslamlaşmasına kadar getireceğiz. Yani bugün konuşacağımız 4 e, ya da 5 kalem madde var. E, şimdi inşallah e, onları tek tek incelemeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar e, eskiden dünya Global miydi değil miydi bugünkü kadar? İşte doğru şu anda bir e, bilgi patlaması e, yaşanıyor. Bir e, El-İnfijar-ül-Marifi dediğimiz gerçekten bilginin e, patlayarak, sınırlar tanımadan saniyeler içerisinde kıtalar e, aşarak, denizler aşarak ulaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Bir zaman diliminde yaşıyoruz. Fakat Eskiden de dünya aslında e, bir anlamda globaldi. Yani insanlar Çin'den alışveriş yapıyorlardı bugün olduğu gibi. efendime söyleyeyim Afrika'nın içlerine seyahat ediyorlardı. E, İstanbul'daki bir hocayı evet şimdi dinleyebiliyordunuz. O zaman da e, ilmi rihleler vardı. Ve insanlar hem ticaret için hem e, turistik amaçlı hem de eğitim amaçlı seyahatler yapabiliyorlardı. Dolayısıyla işte e, Çin'in seramikleri Efendime söyleyeyim Bartu e, kağıdı e, sınır tanımadan e, bir hareketlilik bir mobilizasyon içerisinde ulaştırılabiliyordu. İnsanlar e, işte yemenden Afrika'ya Zanzibara gidebiliyorlardı Efendimiz Avrupa'ya Hindistan'a e, seyahat edebiliyorlardı Aslında belki e, modernitenin getirmiş olduğu en önemli fark global anlamda milletleri ve devletleri birbirine çok daha hızlı bir şekilde bağlaması. Yoksa eskiden de insanlar e, seyahat edebiliyorlardı. Mesela 1861 yılında e, İngiltere'nin Edinburgh şehrinden bir gemi Cape Town'a, Güney Afrika'nın Cape Town, Ümitburn'a Cape of Good Hope'a. İşte 44 günde seyahat edebiliyordu. Yani aradaki korkunç mesafeyi düşünecek olursanız bir ay gibi bir süre içerisinde insanlar işte İngiltere'den Avrupa'dan kalkıp Afrika'nın bir ucuna çok rahat gidebiliyorlardı. İşte şimdi uçakla e, yarım günde gidilebiliyor. 8-10 saat hatta 12 saat tutuyor bir gün diyelim. O zaman da bir ay tutuyordu ama neticede böyle bir mobilizasyon böyle bir hareketlilik vardı. Dolayısıyla insanlar birbirinden haberdardı. Bunu söylemeye çalışıyorum. Araplar da Orta Asya steplerinde yaşayan Türklerden haberdarlardı. işte Kureş biliyorsunuz çok önemli bir ticaret yolunun üzerinde olan bir kabileydi ve işte Çin'den gelen Yemen'den kuzeye doğru gelen kervanlar veya kuzeyden gelen kervanlar o kervanların yüklemiş olduğu yüklenmiş olduğu malzemeler ticaret emtiaşı vesaire ile diğer milletlerin, diğer milletlerden haberdar oluyorlar. Hatta o para, o ülkelerin para birimleri başka ülkelerde bulunabiliyordu. Bugün mesela bir coğrafyada çok farklı bir ülkenin tarihi anlamda paralarının bulunması, o ülkeler arasında ticaret yapıldığına dair en büyük kanıt bizim için. Ve biz bunu çok rahat biliyoruz ki artık bu Yemen, işte Çin, Yemen, Orta Doğu'la ee, Güney Asya arasındaki ticaretin çok yoğun ve çok e, sürekli bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, çeşitli vesilelerle e, Araplar Türklerden haberdarlar idi. Cahiliye döneminde de e, bazı önemli şuaranın, bazı önemli şairlerin şiirlerinde Türklere e, telmihte bulunduklarını, göndermelerde bulunduklarını, referans verdiklerini görüyoruz burada işte Türklerin çok savaşçı bir millet olması Efendim sein onların savaş esnasındaki kahramanlıklar işte bu tuvaletleri ve sahip şiirlere ki Arap şiirlerin ana temalarından bir tanesidir aynı zamanda şecaat meselesi ve bu tuvalet meselesi oralara işte yansıdığını ve buradan da cahiliye döneminde ki Arapların Türkler hakkında bilgi sahibi olduğunu biliyoruz. Hz. vesselam'ın döneminde de Hakeza bazı Buhari ve Müslim hadislerinden e, Türklerin olduğunu, Türklerden haberdar olduklarını biliyoruz. Hz. Peygamber'in işte, Hendek'te El-Haymet-Türkiye dediğimiz bir Türk çadırında kaldığını e, Hakeza bir seferinde itikaftayken yine bu Türk çadırında kaldığını ve dolayısıyla Türk yaşam biçiminin o kubbeli e, çadırın ta Arap Yarımadası'na kadar geldiğini ve bunlardan haberdar olduklarını biliyoruz. İşte lehte ve aleyhte bazı hadislerin olduğunu bazı mevzu hadislerin fabrike edildiğini Türkler hakkında biliyoruz. Dolayısıyla işte Hz. Peygamber'in Türklere onlar size dokunmadıkça dokunmayın hadis-i şerifinin çok işte revaçta olduğunu biliyoruz. Ütürküt türke me terakukum hadis-i şerifi yine bahsedilir kimisi mevzu olduğunu söyler. Orada işte ku Türkiye'marak hukum yani oradaki man'ın farklı değerlendirmeleri vardır netice itibariyle Hz Peygamber döneminde de Türklerden Müslüman Arapların haberdar olduklarını biliyoruz ve bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ardından yine hadişeflerde de işte Türklerin Araplarla savaşacağını, Abbasilerden hilafeti alacağını vesaire şeylerin söylendiğini. yine onların kahramanlıklarına referans verildiğini, onların bazı fiziki özellikler işte eee küt burunlu, işte kırmızı yüzlü, çekik gözlü. her ne kadar bazı ulema bunların daha çok Moğolları tarif ettiğini söylese de, yani bir Türk kavramının, bir Türk olgusunun Hadis-i şeriflerde yer ettiğini tartışmaya götürmeyecek, tartışmaya mahal vermeyecek bir şekilde mevcut olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu artık bir kesinlik kazanmış bir ifadedir arkadaşlar. Demek ki Hazreti Peygamber zamanında da Türkler hakkında bazı değerlendirmelerin yapıldığını hadis-i şeriflerden biliyoruz, söylüyoruz. Şimdi... Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın irtihalinin hemen akabinde Hazreti Ebu Bekir'in irtidat meselesiyle meşgul olduğunu biliyoruz. İrtidat nedir? İşte bazı insanların zekat vermemek amacıyla bazı insanların e, İslamlarının tam yerleşmemesinden e, mütevellit dinden e, döndüklerini ve Hz. Ebu Bekir'in de e, bununla epeyce bir meşgul olduğunu kısa hilafet döneminde biliyoruz. Ve ta o dönemlerde işte isyiat eden bazı bölgelerin Sasani eee idaresi altında olduğunu ve dolayısıyla işte Türklerin o bölgelerde ve o insan, toplumlarla ilişki içerisinde olduğunu ve Hazreti Ebubekir döneminde de radıyallahu anh bu yakındalığın farkındalığın devam ettiğini ama en önemlisi Hazreti Ömer döneminde ilk karşılaşmaların artık meydana geldiğini Söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki en ciddi karşılaşma e, Hazreti Ömer devrinde e, Türklerle e, Araplar, Müslüman Araplar arasında e, gelmiştir. Şimdi arkadaşlar size önemli bir şey söyleyeyim. Bu ders baştan sonra çok önemli. E, baştan sonra isim dersi diyebiliriz. Yani o kadar eğer bakmışsanız notlarınıza çok fazla isim, yer ismi var. Çok fazla e, isim, şahıs ismi var. Kumandan ismi var. Savaş ismi var. E, tarihler var. Ve bunlar da e, çok fazla İslam tarihi içerisinde sürküle edilmeyen, e, çok fazla konuşulmayan isimler. Şimdi siz benim bu konudaki siyasetimi biliyorsunuz. Yani ben böyle çok e, detaylı e, isimleri e, sormadım. Sormuyorum. E, ama çok çok önemli olan bazı işte diğer isimleri e, tarihler, e, kumandan isimleri e, gibi çok çok önemli. işte bilmeniz gereken olan bir şey olduğu zaman onları söylüyorum. Bu e, siyaset devam edecek. Yani bu konuda şimdi okumaya başladığınız zaman belki siz de göreceksiniz. E, buradaki işte isimler e, sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Şimdi dedik ki Hazreti Ömer döneminde Türkler ile işte e, Müslüman Araplar ilk defa ciddi manada karşılaştılar ve bunlar Mavera'un nehir. Ma nehir ne demek arkadaşlar? Mavera evet, nehrin arkası öte yanı demek değil mi? Mavera'un nehir e, bölgesinde karşılaştılar. Ve ondan sonra işte bu Hazar Türkleri ile Arapların yine e, karşılaşmaları söz konusu. E, fakat ciddi olarak daha ciddi olarak daha doğrusu Emevilerin o geniş futuhat siyaseti çerçevesinde artık Türk bölgelerinin işte Orta Asya steplerinin de İslam ordularının hedefi haline gelmesi akabinde ciddi manada Türklerle Emevi ordularının karşı karşıya geldiklerini ve bir savaş durumuna geçtiklerini söyleyebiliriz. Abdülmelik bin Mervan mesela onun devrinde Musa bin Abdullah Tirmiz'i ele geçiriyor arkadaşlar. Değil mi? Eee Kütüb-i Sitte'nin müelliflerinden olan musanniflerinden daha demek demek daha doğru olur. İmam Tirmizi'nin eldesi olan Tirmiz demek ki Abdülmelik bin Mervan zamanında Musa bin Abdullah tarafından fethediliyor. Ve ondan sonra işte yine o meşhur Abbasi işte Emevi döneminde işlediğimiz kumandanlardan Kutebi'nin işte kaç Kaşkar'a kadar, Kaşkar'lı Mahmut'un toprağa kaç kara kadar gittiğini ve oradan da geçerek Çin'i İslam hakimiyeti altına almak amacıyla fütuhatına devam ettiğini biliyoruz. Fakat kuteyben'in öldürülmesiyle maverav Nehir bölgesindeki, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki fütuhat Durma noktasına gelmiştir. Şimdi arkadaşlar işte Horasan'dı, Semerkant'tı, Marvaraun Nehri'di. Ee, buralarda çeşitli kumandanlarla, Arap kumandanlarla, Türkler, e, Türk kumandanlar arasında savaşlar meydana gelmiştir. Yine e, Seyhun Nehri kıyısındaki bu Yevmul Atş. Atş ne demek arkadaşlar? Susuzluk demek. Yani susuzluk günü, savaşı. Ee, da e, Türklerle Müslümanlar, Müslüman Araplar bir e, karşı karşıya kalıyorlar ve Arapların Müslüman Arapların büyük kayıp verdikleri bir savaş, yağmurlu atış, yani bu önemli bir e, savaş, önemli bir e, mekan, e, Seyhun Nehri e, kıyısında. Bu da Müslim bin Said el Kilabi tarafından e, Fergana'yı ele geçirme e, esnasında meydana gelmiş bir savaş, yağmurlu atış, sütuzluk günü. Evet arkadaşlar, şimdi geçtiğimiz geçtiğimiz dönemde hatırlarsanız Emevilerin mevalilere karşı politikaları aslında olması gereken bir İslam devletinin, bir İslam imparatorluğunun e, Müslimlere ve gayrimüslimlere veyahut da işte Arap olmayan Müslümanlara yönelik e, siyaseti e, ile çok örtüşmediğini, e, Emevilerin bir siyaset güttüğünü, bu siyasete ne, ne diyoruz? Emrebil'lerin gütmüş olduğu ırkçı siyasete bu akraba e, siyasetine ne diyoruz? Hatırlayan var mı? Evet. Mevalilere yönelik bir siyasetleri vardı. Neyi önemsiyorlardı? Asabiye. Evet arkadaşlar. Asabiye. E, yani akrabaların aynı kan bağına sahip olan insanların e, birlikteliklerini önemsiyorlardı. Asabiye siyaseti değil mi? İbn-i Haldun'un da çok fazla üzerinde durduğu. E, geçtiğimiz dönemde e, işte Asabiye ile alakalı nepotizm ve kronizm diye iki tane terim kullanmıştım. Bravo Esra Hanım. E, neydi kronizm? Bir hatırlayalım bakalım. Nepotizm neydi? Kronizm neydi? Tribalizm neydi? Tribalizm onu ben söyleyeyim. E, kabilecilik değil mi? tribalizm, kabilecilik, nepotizm e, ve kronizm. Evet. Bunların cevaplarını e, bekliyorum sizden. Bakalım ne kadar hatırlıyorsunuz. Onu da bir kontrol etmiş olalım bu vesileyle. Evet. Evet arkadaşlar. Doğru. Ee, nepotizm arkadaşlar, yakın akrabaları e, önemli makamlara getirme siyaseti, kronizmde yakın arkadaşları e, kayırarak onlara e, siyasette e, öncelik tanımak ve e, devletin atal ve ihsanını onlara e, paylaştırmaktı. Malumunuz mevali siyasetinde, mevalilere yönelik yani Mevla, Cemal, Mevla yönelik olarak Emevilerin çok sert bir siyaset güçlüklerini, onları adeta Müslüman kabul etmediklerini, onlarda yer yer haraç ve ciz yağdıklarını söylemiştik değil mi? Dolayısıyla işte bu nepotizm, bu kronizm, bu tribalizm Emeviler gibi Hulefai Raşidi'nin hemen akabinde olan bir İslam devleti için son derece yanlış bir siyaset olmuştu ve mevali arasında yani e, Müslüman olup da Arap olmayan insanlar arasında çok büyük bir nefret dalgasının meydana gelmesine sebebiyet vermiş idi. Peki bunların içerisine Türkleri de katmak mümkün mü? Elbette bu e, Müslüman olan Türklerden e, olanlar vardı ve bu mevali e, siyasetinden onlar da rahatsızdı. Nitekim bu Müslüman Horasani Ümeyye ailesine, Ümeyye hanedanına karşı bir ittifak, bir koalisyon kurmaya başladığında onun en büyük yardımcılarından bir grupta işte Mısırlı ziraatçılar, efendim söyleyeyim, Emevi ailesinden, Ümeyye ailesinden olmayan Araplarla birlikte Türk insanlar da bu koalisyonda yerlerini almışlar ve desteklerini vermişlerdi. Dolayısıyla çok az sayıda da olsa arkadaşlar bu mevali politikasından rahatsız olduklarını Türklerinde söyleyebiliriz. Fakat burada bir parantez açıp Ömer bin Abduraziz istisnasını getirmemiz gerekiyor değil mi? Ömer bin Abdülaziz Allah ondan razı olsun işte 5. Raşit Halife olarak kabul edilen bu bu bilge kral, bu bilge kumandan Emevilerin Yapmış olduğu yanlışlıkları düzeltme sadedinde Türklerin işte bulunduğu bölgelerdeki siyaseti de değiştirmiş, valiyi değiştirmek suretiyle ve Türklere karşı bir istimalet politikası gütmüştük. Arkadaşlar istimalet nedir? Size ben bunu anlatmış mıydım geçen dönem? İstimalet politikası Osmanlı'nın da çok sık kullandığı bir politikadır bu. Evet. Hmm. Hmm. Arkadaşlar istimalet politikası şu. Evvela bakınız e, Arapça'da tamam bahsetmemiş olabilirim. E, Arapça'da Elif Sinta'e ki bir e, fiilin başına geldiği zaman mastarın başına geldiği zaman orada e, talep ifade eder değil mi? İşte istiğfar e, bağışlanma dilemektir. İşte istifka, değil mi? E, yağmur duası talebidir. Ondan sonra ve herkese ve herkese. Şimdi istimalet politikası da arkadaşlar şudur. E, meylettirme politikasıdır. Meylettirme. Yani insanların kalplerini kazanma politikasıdır, siyasetidir. E, Bunlar da e, genellikle e, gayrimüslim sınır boylarında gönderilen dervişan ve ehli tasavvuf insanların Orada bilabedel e, o küffar beldelerinde, güldanlarında yapmış oldukları e, işte hizmetler e, neticesinde insanların kalbini kazanarak e, insanların kalplerini ısındırmak suretiyle e, zihni bir e, fetihin gerçekleşmesini sağlamaktır arkadaşlar. Buna biz istimale politikası diyoruz yani mail yemilu mailen dimen bir şeye mail etmek istimale bir şeyi bir şeye meylettirmek ettirmek istemek yani siz insanların zihinlerini kalplerini yapmış olduğunuz göstermiş takip etmiş olduğunuz siyaset ve politikalarla meylettirmeye ettirmeye çalışıyorsunuz ve hiçbir İslam Fethi arkadaşlar istimale politikası olmadan olmamıştır e, İslam tarihi içerisinde. Olduysa da uzun süreli olmamıştır. Kalıcı olmamıştır. Yani siz insanları, e, işte bu da aslında İslam'ın kılıçla yayılmadığına en büyük gerillerden bir tanesidir. Yani gerçekten insanlar biliyorsunuz Osmanlı e, İstanbul'u, Konstantinopoli fethetmeye çalışırken o meşhur sözü biliyorsunuz değil mi? Yani işte e, e, bir bir e, Bizanslı görmektense, işte bir Romalı görmektense, bir Osmanlı sarı görmeyi tercih ederim diye işte Osmanlı'ya karşı yönelik bir istimalet politikası neticesinde insanların fiziki fetih gerçekleşmeden kalbi fetihin bu siyaset neticesinde gerçekleştiğini biliyoruz. Tarih boyunca bu hep böyledir. Arkadaşlar mesela bu anlamda Afrika'dan size bir örnek vereyim. E, Afrika'da özellikle de Sapsaharan Afrika'da e, yaşayan Hint, Hintliler İngilizler tarafından getirilmiştir. Kolonyalizm ve sömürgecilik e, siyasetleri çerçevesinde Hint, Hint kıtı alt yarımadasından alınıp Sapsaharan Afrika, Sahra altı Afrika'ya getirilmişlerdir. Ve çoğu Müslümandır. Ve bu Müslümanların gelmiş oldukları yerdeki kast sisteminden dolayı kendi aralarındaki bu hiyerarşiden dolayı onlar da ve Güney Afrika'daki veyahut da Sapsaharan Afrika'daki beyazların da ırkçı rejiminde renk birinci derece derecede belirleyici olan bir unsur olduğundan dolayı Hintliler de zencilere ve Afrikalılara göre daha açık tenli olduklarından dolayı ve bu kas teşkilatının da zihinlerin arka plandan olmasından dolayı Hintli Müslümanlar tarafından İslam'a davet çalışmaları zenciler arasında yapılmadığını ve İslam yani e, İslam'ın Afrikalılar arasında yayılmadığını görüyoruz. Demek ki burada bu istimalet politikasının e, uygulanmaması bilakis e, ırkçı ve e, deri renginin üstünlüğüne dayalı bir e, rejimin zihinlerde yer etmesinden ötürü maalesef sahra altı bölgede e, İslam olması gerektiği şekilde yayılmamıştır. Bu her yerde böyledir. Bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Bugün de böyledir. Bugün de böyledir. Ee, pardon, pardon arkadaşlar. Şunun ben... Ee, çıkartayım. Evet. Ee, demek ki arkadaşlar insanların İslam'ı temsil etmesinde, yaşamasında, İslam mesajının Müslüman olmayanlara ulaştırılmasında bu istimalet politikasının, bu güzel temsilin mutlaka dikkate alınması gereken bir unsur olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bugün herkese mesela Avrupa'daki yaşayan Müslümanların İslam'ı ne kadar temsil ettikleri, ne kadar iyi temsil ettikleri, Kuzey Amerika'da, işte ya veya <gülüyor> Yeni Zelanda'da affedersiniz yaşayan Müslümanların, Türklerin, ne kadar iyi temsil ettiklerini ve oradaki İslamlaşmanın veya İslamofobiyanın e, bu e, davranış biçimiyle birebir alakalı olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Sizler de şimdi ilahiyatçısınız. Belki bazılarınız e, bu medeniyet havzasını, bu medeniyeti, bu kültürü temsil e, göreviyle karşı karşıya kalabilir. E, bu noktada mutlaka ama mutlaka sizin de bu e, ecdadın takip etmiş olduğu bu Hüsnü temsil ve istimalet politikasına dikkat etmeniz gerektiğini bu vesileyle inşallah size hatırlatmış olayım. Şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı bir sorunuz var mı? Bu istimalet politikasıyla alakalı olarak. Demek ki Ömer bin Abduraziz arkadaşlar ne yapıyor? Ömer bin Abdurraziz bu Emevilerin asaviye siyasetini değiştiriyor. Göndermiş olduğu yeni valilere Türklerin kalplerini kazanması talimatı veriyor. Ve bu şekilde çok ara bir dönemin Emevi hanedanı boyunca devam ettiğini ve bu dönemde Müslümanların Türklerin daha doğrusu fevç fevç İslam'a girdiklerini ve Türklerin İslamlaşmasında Ömer bin Abdülaziz'in özel bir katkısı olduğunu bu anlamda ifade edelim. Ve bu şekilde e, maalesef e, Ömer bin Abdülaziz'den sonra gelen Umara e, aynı e, siyaseti devam ettirememiş ve eski Emevi siyasetine dönmüşlerdir. Bunun da tabii negatif etkileri hemen görülmüştür. Ve Emeviler tabii ki işte, Ebu Müslümel Hurasani ve o hani, askeri darbe ile detaylarından bahsetmiştik. E, tarih sahnesinden e, yıkılıp yerini Abbasilere bırakmasıyla beraber... Artık yavaş yavaş e, Türklerin de İslam e, medeniyeti içerisinde belirgin e, hale geldiklerini yavaş yavaş söyleyebiliriz. İşte Türklerin ilk olarak e, asker olarak istihdam edildiğini işte bu savaşçı özelliklerinden dolayı e, söyleyebiliriz. Arkadaşlar, e, Orta Asya steplerinde e, daha önce de söylemiştim zannediyorum size işte bunun Sadağından ee, ok çekerek dört dala giderek dört dala giderken geriye dönük dönerek at üstünde ee, ok atarak isabet kaydettirmek işte bugün işte tanklarına eee eşdeğer bir güçtü ve bu Türkler tarafından son derece başarılı bir şekilde yapılıyordu. Ee, bir anlamda bir makineli tüfek gibi böyle hızla sadağından ok çekerek ele atması. Dolayısıyla da ee, herhangi bir ordunun bir kanadının bu işte savaşçı askerlerden olması onun o savaşta üstün gelmesine muvaffak olmasına son derece de önemli bir katkı sağlıyor idi. Dolayısıyla da Abbasiler bunu fark ettiler ve işte mevali olmayanın Araplara olan üstünlüğü devam ettiği o siyasi atmosferde Türkler de rüzgar arkalarından estiği için hızla e, Abbas ordusu içerisinde konumlarını sağlamlaştırdılar ve zaman içerisinde artık o kadar güçlendiler, o kadar güçlendiler ki değil Abbas komandanlarını, Abbas halifelerini bile e, tahttan indirip tahta çıkartır bir e, güce e, sahip oldular. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, Abbasilerin e, içerisinde işte 750 tarihinden 1258 tarihine kadar e, zamanla Abbasilerin içerisinde Türklerin, Türk komandanların, Türk askerlerinin, Türk paşalarının gün geçtikçe işte güçlendiğini, başarılar kazandığını, valilerin, işte halifelerin kendi aralarındaki mücadelelerde halifelik rekabetinde Türk gücünü, desteğini alan grubun veya liderin adayın halifeliği garanti ettiğini söyleyebiliriz. Bunun birçok örnekleri var. Ve buna, <gülüyor> buna karşılık da Türklerin çok cömert bir şekilde Türk askerlerinin cömert bir şekilde bunların evet reward nedir? Mükafatlandırdıklarını mükafatlandırdıklarını söyleyebiliriz. Ve işte Samarra biliyorsunuz Samarra'dan bahsettik. Değil mi? Ve artık Abbasi halifesiyle işte bu son derece belirgin hale gelen, belirleyici hale gelen bu Türk kumandanlar fenomeninin olgusunun bir araya gelerek yeni bir merkez oluşturduklarını buradaki işte Merkez ağırlığın, özgül ağırlığın diyeyim yani, Bağdat'ın özgül ağırlığının Samarra'ya kayarak orada işte tamamen Türk ustalar tarafından inşa edilen, Türk komandanlar tarafından planlanan, Abbasi halifesiyle işte Türklerin çok yakın işbirliği ile yeni bir İslam şehrinin doğduğunu, daha önce de zaten ifade etmiştik. Dolayısıyla yani şunu söylemek mümkün. Gerçekten Türkler artık müstakil bir devlet kurma e, tecrübesini, e, know-how'ını, değil mi know-how? E, bu zaman içerisinde e, öğrenmişler ve Orta Doğu coğrafyasında e, Müslüman kimliklerini pekiştirmişler. İslam medeniyetinin kültürel anlamda, ilmi anlamda zirve yaptığı e, çağ olan Abbasi döneminde e, Müslüman Türkler de artık yavaş yavaş kendi devletlerini kurmanın hazırlığını bu zaman zarfı içerisinde öğrenmişler, tamamlamışlar ve Abbasilerin artık gün geçtikçe yavaş şey yapması, güç kaybetmesi ile doğru orantılı bir şekilde ne kadar çok yani Abbasi hanedanı güç kaybettiyse Türk kumandanlar o kadar çok güç kazanmışlar ve de ve de e, bu güçlerini muhafaza etmişlerdir. Şimdi burada belki şeyi söylemekte fayda var. Yani e, Türkler biliyorsunuz Çinlilerle ezeli e, düşmandır. Kadim düşmanları ve sürekli savaşları vardır. Entrikalarla dolu bir savaştır. İşte Çin Sedde bunun için yapılmıştır vesaire vesaire. E, bu işte 751 yılındaki Talas e, savaşı önemlidir arkadaşlar. Yani e, bunu not etmenizde fayda var. Bunun birçok e, önemi var. Çünkü tarihsel bir e, dönüm noktasıdır bu. Tarihin en önemli kırılma noktalarından bir tanesidir bu. E, Talas Savaşı'nda e, sadece işte Araplarla, e, işte Çinlerle e, savaşan Türklere Abbasilerin yardım etmesi neticesinde bir ünsiyet kurulmuş ve bu ünsiyet zaman içerisinde Türklerin İslamlaşmasına sebebiyet vermiştir e, ifadesi yeterli bir ifade değil. Türklerin Çinlerle olan bu münasebeti e, esnasında Çinlerden e, kağıt yapımını, bakınız bu çok önemli. Eskiden işte böyle ince deri e, tabaklanır ve onun üzerine yapılırdı. Yazılar yazılırdı. Efendim Müslüm onun yerine işte bu hani paper dediğimiz işte bu özel kağıdın yapımının Türkler tarafından öğrenilerek Çinli ustalardan bu savaş e, döneminde Abbasilere geçmesi aslında İslam e, bilim tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü artık sonra ondan sonra üretilen ilim e, ve bilgi çok e, geniş kitlelere bu e, paper, bu kağıt vesilesiyle aktarılmıştır. Demek ki Türklerin bu anlamda e, Çinlilerden bazı e, inovatif e, hususları öğrendiği ve Müslüman olmalarıyla beraber Abbasilere bunları aktarmaları neticesinde sadece askeri anlamda değil bir anlamda kültürel anlamda da İslam medeniyet tarihine bir katkı sunduklarını söyleyebiliriz ve ondan sonra zaten Abbasi devletinin 751 yılından itibaren birçok bölgesinde kağıt üretimi çok önemli bir sektör haline gelmiş efendime söyleyeyim ve buna bağlı olarak yeni bir işte Hattatin zümresinin, Müstensih zümresinin kitap sah ederek çoğaltan bir orta direk aile grubunun ortaya çıktığını, bir sektör haline geldiğini ve bilginin çok farklı yerlere yayılması ile işte İslam fıkhının ekolleşmesinin kolaylaştığını, İslam kültür mirasının, sufi anlayışının mezheplerin ve bir cümle İslam medeniyeti, İslam kültürü adına adını verebileceğimiz bu külliyatın bu kağıt vesilesiyle çok farklı coğrafyalara ulaştırılabildiğini, gayrimüslimlerin bunlardan istifade ettiklerini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz işte Bağdat'ta Abbasi'ler döneminde işte yaklaşık binlerce müstensihin Bağdat şehrinde bu işten yani ekmek yediğini bu işten bu işten bir geçim vesilesi yaptığını biliyorsunuz. Herkese Osmanlı'nın en önemli sistemlerinden bir tanesi neydi? Devşirme sistemiydi. Fakat devşirme sistemi malumunuz olduğu üzere sadece Türklere has bir şey değildi. Tarihin her döneminde belki var olan bir şeydi. Araplarda da vardı. Eski Türklerde de vardı ve bu Hüram sistemi diyoruz buna. Arkadaşlar, hulam kelimesi Arapça'da biliyorsunuz Yusuf, Yusuf Aleyhisselam kısasında geçer. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman, işte kervan kuyu e, kuyu o e, kovayı atıp Yusuf Aleyhisselam'ı çıkarttıkları zaman ne demişlerdi? "Qala ya busrahe de hulam" demişlerdi, değil mi? İşte bizim müjde olsun, burada bir hulam var. Yani 11-13 yaşındaki erkek çocuğa, ergen döneminin başlangıcında olan 11-13 yaşındaki ergen çocuğa Arapça'da hulam diyoruz. Yani aslında tam köle anlamında değil. Ee, köle için rik ya da abz ifadesi kullanılıyor biliyorsunuz. Şimdi bu hulam sisteminde de çocuklar o yaşlarda toplanıp getiriliyor. Yine e, işte Abbasi devletinin işte Türk kumandanlar sebebiyle Orta Asya sistemlerinden e, 2000 civarında getirerek bunları e, askeri anlamda eğitmek suretiyle Abbas ordusunun belki mi haline getirdiğini biliyoruz. Bu anlamda da Türklerin bir katkısı olduğunu hatta 3000 askerin e, Memun döneminde e, devletin hizmetine alındığını e, söyleyebiliriz. Yine bu bölgeden e, 2000 esir Oğuzların mesela biz Oğuzların kayı boyundan geliyoruz mesela. Oğuzların da Tulu'nun oğlu hanedanı Kuran oğuzlarında yine bu dönem içerisinde esir olarak bu bölgeye gönderildiğini biliyoruz. Evet arkadaşlar burada çeşitli bazı halifelerinin Türklerle olan münasebetleri söyleyebiliriz, değil mi? Mesela işte halife Me'mun, halife Mu'tasın, mütevekkil Bunlar aklınızda bulunsa iyi olur. Yani bunların hangisi mesela işte e, Türkleri istihdama e, önem vermiştir? Mesela işte Halife Mu'tas'ın hilafet ordusunda Türkleri istihdama önem vermiştir. Halife Mu'tas'ın. Değil mi? Mesela bu önemli bir isimdir. Evet. Hülya'nın ne yazıyor? Hı, çocuk. Evet. Ondan sonra işte e, e, memunun kardeşi tabi bu. E, bu Gülam e, de Hakeza yine aynı dönemde gelmiştir. Ondan sonra işte Mortasim e, döneminde Türkler iyice hakim unsuru haline gelmiştir. Halife Mortasim döneminde Türkler hakim e, duruma gelmiştir. Efendime söyleyeyim e, Samarra e, devri yine Hakeza bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir. 836-892 yılları. Evet. Bu da belki önemi haiz bir tarih olarak ee, bu dönemin isimlerinin üzerinde durmuştuk arkadaşlar. Hatırlarsanız bu bizim ilk e, chapter'ımız ilk e, birimiz. Yani bu chapter'da e, chapter öğrenirken bilgileri ya buradan soru olarak ne çıkar diye de ara sıra e, sormakta fayda var. İşte bunlar e, belki söylenebilir. Mansur, Mütebekkil, Mortasım, Memun, Mortez, evet. Ve netice itibariyle arkadaşlar işte Samarra'nın Samarra tekrar önemini kaybederek işte Bağdat'a taşınması ile beraber Abbasi devrinin sonuna kadar İslam devleti içerisinde Türklerin nüfuzun devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir genel kanaat cümlesi olarak. Bu şekilde noktalayabiliriz. Demek ki e, Abbasilerden e, önce Emeviler döneminde, ondan önce e, Kulefah-i Raşidin döneminde, ondan önce Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde, hatta ve hatta e, cahiliye döneminde e, Araplar nezdinde Türklerin varlığının bilindiğini, e, işte gerek Arap şiirinin, gerekse hadis-i seliflerin e, delaletiyle bunu söyleyebiliyoruz. Emeviler işte, e, ilk döneminde Aziz Ebu Bekir döneminde başlayan ilk karşılaşmaların, Ömer döneminde işte zirve yaptığını, ondan sonra devam ettiğini, Emeviler döneminde farklı şekiller aldığını, Ömer bin Abdülaziz'in bir e, istisna olduğunu, ondan sonra işte bu e, bu Asabiye politikasının yanlış etkilerini, bunlara karşı e, tepkinin organize edilerek bir askeri ihtilalle darbeyle bunun e, sonuçlanmasını Abbasilere e, Abbasilerin içerisinde işte Türk gücüne e, artan azalan e, ölçüde ve Abbasilerin döneminin sonuna kadar e, Türklerin İslam medeniyeti içerisinde, İslam coğrafyası içerisinde varlığının olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bugünkü dersimizde e, aslında bir anlamda geçtiğimiz dönemin e, kısa bir tekrarını yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki dönemde Türklerin e, İslamlaşma serüveni üzerine e, konuşacağız. E, sizden ricam sistemde var olan inşallah ikinci üniteyi de okumanızdır. Ve inşallah eğer sorularınız olursa gerek yazılı olarak gerekse e-mail yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Geçen dönem vermiştim zannediyorum. Selim Argun at hotmail.com diye 7.20'de her zaman mail yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Allah sizlerden razı olsun. Allah muvaffak eylesin. İnşallah önümüzdeki 14 hafta Allah izin verirse beraber olmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bizlere hüsnü ifade, sizlere hüsnü istifade nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.